Pass Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır Evet e, merhabalar sevgili dinleyenler e, açık derginin spor köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz ben Utku Göker Küçük önümüzdeki 25 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım e, bugünkü gündemimiz sizin de tahmin edeceğiniz üzere dünya kupası ve dünya kupasını dünya kupasındaki temsilcimiz sevgili Volkan ile e, konuşacağız sevgili Volkan Skype üzerinden bizlere bağlanıyor Rio'dan e, önce kendisine bir e, merhaba diyelim merhabalar sevgili Volkan Merhaba Açık Radyo Evet e, Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ilk iki maçı sona erdi e, Açıkçası ilginç bir kupa oluyor saha içerisindeki oyunlarıyla e, Kendine has bir yanı var ancak bu kendine has yanı nedir onu birazdan değiniriz Öncelikle sevgili Volkan'a ben şöyle e, şu e, soruyla pas atayım Dünya Kufası'nda dün de Marakana'daydın sanırım maç. Sen de oralardaydın. Marakana kutsal stat. Sen de kutsal stat'ın etrafında tavaf ederek belki de bayağı kutsal bir şahsiyet haline geldin diyelim. Evet Marakana'da 7 tane. maç evet. var. Önce Marakan'ı soracağım sana sevgili Volkan. E, toplamda <gülüyor> bütün maçlara gidersem hani 7 tur atmış olarak da Marakan'ın etrafında evet, e, gerekli e, haccı gerçekleştirmiş olacağım. Muhakkak. Galiba. Zaten yani şöyle söyleyeyim. Bu benim görüşüm. Dünyada tek bir futbol stadyum olsa o stadyum herhalde Marakan olurdu. Ama tabii bu bildiğimiz Marakan'a mı olurdu? Eski Marakan'a mı olurdu bilmiyorum. E, yeni Marakan'a e, soralım Volkan'a. E, sence nasıldı yeni Marakan'a ve e, maç ortamı? E, i̇nsanlar nasıldı? E, Dünya Kupası e, nasıl geçiyoruz yoda diyelim. Allah dışarıdan güzel. Henüz içine girmek nasip olmadı. Hı hı. E, ama dışarısı eğer Latin Amerikalı taraftarlarla doluysa da daha güzel oluyor. Çünkü dün Belçika-Rusya karşılaşması için stadyumun etrafına gittiğimde e, Şilililerle maçı izlediğim zamanki veya Arjantinlilerle maçı izlediğim zamanki coşkuyu bulamadım. E, bunda tabi biraz maçın pazar günü olmasının saat Rezilya saatiyle birde oynanmasından da bir etkisi vardı insanlar. Hani bileti olmayanlar Marakana etrafında izlemektense bir pazar günü <gülüyor> pardon e, FIFA e, taraftar alanlarının kurulduğu kopa kapağına gitmeyi tercih etmişlerdir muhakkak. Benim e, Marakana'nın etrafına gitmeniz dedim her maçta orada bulunma e, arzusuydu. O yüzden öyleydi. Belçika ve Rusya taraftarları da tabii kıta uzaklığı nedeniyle az olduğundan dolayı ve yani taraftarlarıyla o kadar da coşkulu olan ülkeler olmadıkları için de coşkusuz geçti dünkü maç diyebilirim benim için stadyumun etrafındaki, stadyumun içinde e, bizzat oynanan maçta o kadar coşkulu bir maç değildi. Evet yani dışarısı içerisini aratmadı diyorsun. Dünya Kupası öncesi aslında yoğun miktarda protestolarla meşhurdu. Kupa karşıtı ve bazı sosyal haklı talebinde bulunan Brezilyalı emekçilerin talepleri çeşitli grevlerle kendini göstermişti. Metroda örneğin metro grevi vardı hatırladığımız. Kupa başladıktan sonra bu grev ve eylem haberlerinde bir azalma oldu mu yoksa devam ediyor mu? Bulunduğun şehirde ya da başka şehirlerde durum nedir diye soralım. Herhangi bir azalma olmadı. Her maçın olduğu her şehirde devam ediyor. Evsiz işçiler hareketi, işgal hareketlerine devam ediyorlar. Onun dışında yerel halk maçların oynandığı günlerde eylemler yapıyorlar. Çeşitli meydanlarda. Turnuvanın, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde Sağ Pağlı'da özellikle fazlasıyla hareketlilik vardı bu konuda ki Sağ Paulo, e, benim aldığım izlenime göre Brezilya'nın bu konuda biraz da büyük şehirlerinden bir tanesinin olmasının getirisiyle en hareketli şehirlerinden bir tanesi. Özellikle 19 Haziran'daki onların e, Gezi Parkı yıl dönümü diyelim tırnak içinde eylem yıl dönümü idi e, o gün oldukça e, fazla. hareketlilik vardı şehirde ki bazı e, darp olayları da yaşandı o gün. E, onun dışında dün Marakana'da stadyumun içinde e, bir pankart açıldı. Stadyumlardaki eğlence, favelalardaki yaşından değerli değil yazıyordu pankartta e, ama tabii bu Pankart açılıp fotoğrafı çekilip e, internet üzerinde fotoğrafın yayıldığını gördük. Ama işte, pankartın açılmasından kısa bir süre sonra polis e, hamle yapıp pankartı kaldırtmış. Gün be gün eylemlerde devam ediyor. Yani özellikle de yine Sao Paulo'da dediğim gibi e, taraftar maç izleme alanlarının protesto edildiğini Türkçe protesto edildiğini söyleyebilirim. Bir de e, son gelişen bir olay var. Onu açık gazetede iletmiştim ama bir kez daha hatırlatmakta yarar var bu olayı. Rio'da e, Alemao e, favelası Rio'nun en büyük favelerinden bir tanesi. Dün gece yaşanan bir olayın ardından e, polisle favela çeteleri arasında gelişen olay sonrası. iki kişi öldü, üç kişi yaralandı haberini okudum Globo'nun sitesinde. Burada Brezilya'nın en e, büyük yayın kuruluşlarından bir tanesi Globo. E, onun dışında takip ettiğim özgür, bağımsız e, yayınlar da bu haberi doğruladılar. E, iki, ölen iki kişinin de e, 18 yaşında ya biraz küçük ya da aşağı yukarı aynı yaşlarda olduğu söyleniyor haberlerde bu olayın böylesine sert geçmesinin bir diğer nedeni de Olimpiyat oyunlarının 2016'da Rio'da gerçekleşecek olması 2008'den sonra Rio'da e, Olimpiyat oyunlarının gerçekleşmesinin e, açıklandığından sonra Rio belediye başkanı Eduardo Paes e, şehrin bu bölgelerinin daha Güzelleştirilmesi için e, Pasifik Polisi Diye bir ekip kurdu ve bu ekip e, Oldukça Silah ve şiddet Kullanmak konusunda fazlasıyla Nasıl diyelim e, Atak davranıyor o yüzden de uzun süredir Favelaları temizleme Uyuşturucudan temizleme Veya işte kötü görünümden temizleme e, Amacıyla Sert müdahalelerde bulunuyorlar Favelalarda hani dün yaşanan sadece dünya ait ve dünya kupasıyla bağlantılı değil uzun süredir gelen bir sürecin devamı e, idi. Dün de uyuşturucu çetesi olduğu söylenen bir grupla e, polis çatışmaya girmiş. E, iki kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralanmış. Dünya kupası bir yanda evet, futbol oynanırken iyi kötü diğer yanda da şehirde ölümler devam ediyor. Şehirde protestolar devam ediyor. Halkın Ee, çok büyük tepkileri görülüyor. Evet, e, Dünya Kupası aslında tıpkı olimpiyatlar gibi e, bulunan şehirlerde bir çeşit soylulaştırma operasyonuna da ön ayak olunmasını sağlıyor. E, tabii yapılan yatırımlar da var burada. 14 milyar dolardan bahsediliyordu kupa öncesinde. Dünya Kupası için yapılan yatırım ki e, tek bir stadın çatısının yapımı için bile... Yani çatısı derken yani statın genel anlamda yenilenmesi için bile bir milyar dolarlık bir masraf yapıldığı bile iddia edilmişti. Ne kadar doğru onu garantileyemeyiz. Ancak tabii kupa sonrasında bazı da hiç kullanılmaması söz konusu. Bunlardan bir tanesi de e, Manaus. Amazonların içerisinde bulunan ve belki de futbol oynamaya en elverişsiz bölgelerde birinde yapılan e, Manaus statı. Dünya kupası sonrası e, kullanılmayacak çünkü o şehrin büyük bir futbol takımı yok. Bunun gibi ölü yatırımları da göreceğiz Brezilya'da muhtemelen yine Güney Afrika'da da görmüştük Güney Afrika'daki oynanan statlardan bir tanesinin bulunduğu şehrin takım olmaması gerekçesiyle atıl durumda olduğunu biliyoruz Böyle bir negatif durumu var Manaus tadının ve bir iki tadın daha bu şekilde olumsuz geleceği ikenlerini beklediğini söyleyebiliriz herhalde E, evet evet ee, uh -huh. şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tamam. Yani uzun bir süre önce okumuştum bu haberi. Ee, eğer geçerliliği ne olacak Dünya Kupasından sonra göreceğiz tabi ama Manaus'un uh, yöneticileri, kentin yöneticileri Dünya Kupasından sonra uh, stadyumu bir uh, hapishaneye çevireceğini evet. söylemişti ilginç bir şekilde. Kuyabada da uh, seyircisinin çok az olduğunu söylemek lazım ama şu anda orada 40 bine yakın kapasiteli bir stadyum var. Hani maç ortalaması orada 200 diye ben e, bir, bir akademisyen arkadaşımdan bilgi almıştım. E, i̇lginç tabi hani bu kadar az ortalama ya futbol oynanan bir kente böyle bir şey yapılması. E, oradan gelen e, Avustralyalı bir çocukla tanıştım. E, Rio'da. Kuyaba'nın bu yatırımlar sonrasında çok daha geleceğini, yatırımcıların oraya yöneleceğini, Brezilya'da bazı hareketlenmelerin olduğunu, e, hatta Brezilya'da bugün e, yani Dünya Kufası sırasında işte insanların sürekli gelip gitmesi vesilesiyle ekonomiye çok önemli, güzel katkılar olduğunu söyleyen cümleler kurdu bana. Yani Avustralyalıydın sen dedim ve hani Sydney 2000 oldu sizde bizde de 2000 olimpiyatları yapıldıktan sonra Sydney'de ekonomi çok gelişti çok ilerledi gibi cümleler kurdu. Dedim ki yani Sydney'de Avustralya'da Brezilya'daki gibi yoksulluk problemleri var mıydı 2000'den önce? Yani böyle bir şey olmamış bir ülkeden bahsediyorsun. Avustralya çok uç bir örnek diğer ülkeleri hiç takip etmiyorsun herhalde diye böyle bir tartışmamız Hı. olmuştu. Ee, Avustralyalı arkadaşım da Yani insanlar Farklı e, Coğrafyalardan yaklaşınca Bu olaylara e, Şeyin de farkına varamıyorlar Burada yaşananların rahmetinin farkına varamıyorlar Ve hani e, Geçici ekonomik katkının Kalıcı olduğunu düşünüyorlar Evet bir yeah. e, Hostel işte yüz E, realken 300 real istiyor ve oraya işte bir anda 3 kişi gidiyor evet o hostelin sahibinin ekonomisi gelişiyor ama ondan sonra o kazandığı paranın e, yarısından fazlasını vergi olarak devlete veriyor ve yine e, az şekilde kazanmaya devam ediyor yani bu sürdürülebilir bir ekonomik gelişme hiçbir zaman bugüne kadar katmadığı gibi bu büyük dev organizasyonlar Brezilya'ya da katmayacak diye düşünüyorum. Zaten hala. 1976 yılında Montreal'de yapılan olimpiyatlarda o şehre kocaman bir stadyum yapmışlardı. Yani Montreal'in nüfusu bugün baktığımızda hani o stadı anca doldurabilecek bir kapasitede. Ee, bir nüfusu var Montreal'in ve buna rağmen bu yapılan büyük stat o zamanlar belki coşkuyla karşılansa bile zamanla Kanada halkının sırtına binen vergi yükü sebebiyle e, istenmeyen bir e, istenmeyen hediye anlamına gelen beyaz fil lakabıyla anılmaya başlanmıştı. Yani biz bu beyaz fili ne yapalım ki artık? Çünkü olimpiyat gitti. İçeride spor yapacak insan yok. Nüfus az. Ya da o stadı kullanacak takım yok. Biz bu stadı ne yapalım? Anlayışı hakim olmuştur Montreal'de. Bu Manaus'taki stadı ben, stadı da ben biraz o, o bakımdan okuyorum. 300 milyon dolarlık bir yatırım yapmışlar o stadı ve E, i̇şin daha da dram dramatik yanı şu ki O stadın yapımında da Üç tane inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Evet ben şöyle bir evet. organizasyona dair Ufak e, olumsuz Hı. bir şey daha eklemek istiyorum Evet Bir e, arkadaşla tanıştım internet üzerinden e, Natal'daydı en son Kendisi yanılmıyorsam e, Her neyse Natal'da olduğunu söylemişti Ve Rio'ya gelecekti e, Rio'da buluşacaktık Belçika-Rusya maçı öncesinde ancak Natal'dan Rio'ya uçuş olmadığı için Rio'ya gelemediğini söyledi. Çok yani doğru, evet. Dünya Kupası'nın oynandığı iki şehirden bahsediyoruz ve insanların özgürce herhangi iki maça bilet alabileceği bir turnuvadan bahsediyoruz. Ama Natal'dan Rio'ya uçuş yok. Yani ekstra olmasına geçtim. Bütün biletlerin olmasını geçtim. Uçuş olmadığını söyledi. Hani Bu nasıl bir bilinçle ya da bilinçsizlikle yani. gerçekleştirilememiş kötü bir organizasyon olduğunu Tabii gösteriyor bize ya da yaşananların seçimindeki hata kendini gösteriyor ama belki de sorun daha da inmek gerekirse uçak yerine sağlam bir demir yolu ulaşımı olsa ülkede bunlar çok daha rahat olurdu ki uçakla şöyle söyleyeyim takımlar belki sorun yaşamadı ama taraftarı uçakla taşımak çok da kolay bir yöntem gibi ya da kullanılabilir, sürdürülebil, sürdürülebilir bir yöntem gibi gözükmüyor bana. Yani Dünya Kufası ya da işte Avrupa Şampiyonası dediğin organizasyonla taraftarlar şehirden şehire trenlerle gider. Otobüse de gitmez. Trenle gider. Çünkü daha hızlıdır. Daha çok insan taşır uçağa göre ve karayoluna Karayol göre daha hızlıdır. Daha net ulaşım sağlar. E tabii evet. bu da FIFA'ya ya da UEFA'ya bir ders olsun. Bundan sonraki turnuvaları verirken ...demir ya da genel olarak ulaşım problemi yaşayan ülkelere vermemeleri gerekiyor. Bu da tabii Türkiye'yi de burada ne diyelim... Bence Türkiye bir sadece ulaşım değil birçok problemi olan tabii, bir ülke. Tabii tabii sırf ulaşım ayrı bir açıdan e şey olarak kenarda durabilir. Yani evet, sırf ulaşım ulaşım açısından da şey yaparsak sırf ulaşım açısından bile Türkiye'nin dezavantajlı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz ilerleyen turnuvalar için. Çünkü şu anda İstanbul'un merkezinde bile Kalkan bir tren yok. Anadolu'ya da Trakya'ya. Trakya var gerçi belki tane ama Anadolu'ya kalkan bir tren yok İstanbul'dan. Bu durumdaki bir ülkenin Avrupa Şampiyonasına talip olması da enteresan. ...diyebiliriz derken sevgili Volkan hattan düştü. Şu an teknik masadaki Feryal kendisini bağlamaya çalışıyor diyebiliriz. E, tabii Brezilya'dan buraya bağlamakta biraz böyle sıkıntılar olabilir. Evet Volkan bize Brezilya'daki sosyal hayattan ve Dünya Kupası karşıtı gösterilerin ve duruşun hayatın merkezindeki yerinden bahsetti... Ee, akışımızda bundan sonraki bölümde kupanın saha içini konuşmak var ee, İsterseniz ben şimdiden başlayayım biraz ee, Bu süreçte Volkan bazıları o da bana katılabilir ee, Açıkçası Dünya Kupası çok e, başarılı bir organizasyon olarak gözüküyor Ve derken Volkan da burada ee, Merhaba Volkan Duyuyor merhaba. musun bizi? Başarılı evet. bir organizasyonun olmadığı internet problemi yaşamak <gülüyor> da belli oluyor. Yani. Evet olur öyle diyelim teknik bir e, arıza. E, biz de bu fırsattan istifade e, saha içine geçelim dedik. E, evet saha içine hemen şöyle girelim. Şu anda maç oynanıyor. Ben bir yandan. Ben de ona takip söyleyecektim sana. Şu an Hollanda e, Şili ile oynuyor ve 0-0 devam ediyor maç Di Diğer maçta kahve, Hı -hı. Evet, Avustralya İspanya B grubunun iki elenmiş. takımı Takımı, şey. Evet, şöyle söyleyelim. Sence bu kupanın şimdiye kadarki başlığı ya da spotu ne oldu diyelim? Yani tek cümleyle olmasa da bu kupa ileride neyle hatırlanacak sence? Bu kupa eğer e, Avrupalılar elenmeye devam ederse e, Amerikanların kupası olarak anılabilir. Şu anda Bir sonraki tura çıkmayı garantilemiş olarak iki Avrupa takımı var sadece. O da Hollanda ve Belçika. Ee, İtalya'nın elenme ihtimali var. Fransa'nın ise elenme ihtimali var. Portekiz'in bir sonraki tura çıkma ihtimali çok az. Rusya'nın çok az. Ee, onunla birlikte Hırvatistan elenebilir. Yani görüldüğü üzere bir sonraki tura Yunanistan da elenebilir. Onu da Avrupa takımları hı hı. sayıyoruz. E, görüldüğü üzere Avrupa takımlarından hani Almanya, Hollanda ve Belçika bir sonraki tura devam edebilecekmiş gibi gözüküyor. İsviçre de elendi diye varsayalım. Hani bir sonraki tura çıkışları net olmayan takımlar oldukları için Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya gibi takımları da sayıyorum çünkü Futbol bu ne zamanda olacağı belli olmuyor. İşte Cezayir bir anda Güney Kore'ye 4 tane gol atıyor veya Amerika Birleşik Devletleri Portekiz'i e, neredeyse 2-1 yenebiliyor. E, böyle bir Dünya Kufası yaşıyoruz. O yüzden Amerikanların Dünya Kufası olacağı benziyor bu kupa. Ayrıca nerede bu Afrika ta Afrika takımları diyenler e, için de Cezayir çok güzel bir cevap verdi. Biz buradayız diziler. Hani bir ihtimal gala devam edebilir. Nijerya'nın bir sonraki tura çıkma ihtimali yüksek. E, e, Fildişi sahili de Yunanistan'a yenilmezse bir sonraki tura çok rahat bir şekilde çıkabilecek. E, böyle bir durumda Avrupalıların olmadığı bir kupa izleyeceğe benziyoruz. E, benim aklıma şunu getiriyor. Bu Avrupalı takımların eksik olması konusu. 2002'de Türkiye Üçüncü olduğunda ama hiç Avrupa takımıyla oynamadı ki gibi böyle bir enteresan tartışma çıkmıştı ortaya. Ama hani ben ondan sonra bu Dünya Kupası'nı görünce ve o günden beridir de hani bu bir Dünya Kupası ve Avrupalılarla oynamak zorunda olmadığın bir kupa. Kupa şansı, kura şansı ve futbol şansı yanındaysa şampiyon da olabilirsin. Yani zaten dünyanın bütün her yerinden takımla oynadığın için yınmadı Dünya Kupası. İlla Avrupa'nın en iyisini belirleyen başka bir turnuva var. Eğer çok iyi bir takım olduğunu ve sadece Avrupa'yı kriter alıyorsa sadece Avrupa şampiyonalarını izlersin ve hani evet. ona göre bir takımın iyi olduğunu söylersin. Yani burada da böyle bir durum gerçekleşecek gibi gözüküyor. Şimdi Kolombiya oldu ya da Meksika oldu Dünya Kupası'nı kazandı. Biz e, Kolombiya veya Meksika'ya Avrupa takımlarıyla güçlü olanlarıyla hiç karşılaşmadılar deyip onların emeğine, hakkına Karşıma geleceğiz ayıp mı edeceğiz hayır yani bu bir futbol organizasyonu ben böyle hatırlanacağını düşünüyorum bu hmm. Dünya Kupası'nın. Ben de aynı aslında benzer temalar üzerinden gidiyor benim için de Dünya Kupası ee, şöyle 1970 yılında Dünya Kupası Meksika'da yapılmıştı ve Meksika'daki 70 Dünya Kupası'nda gruplardan sadece 4 Avrupa takımı çıkabilmişti. Tamam o zamanki Dünya Kupasında şimdikinin yarısı kadar takım vardı. 16 takım vardı ama hani 4 takım şimdi oranlarsak 8 takım e, oranlanır. 32 takımın 8 takımın gruplardan çıkması gerekir. Şu anki tablo şu ki 8'den daha az takım çıkma olasılığı 8'den daha çok Avrupa takım çıkma olasılığından daha yüksek. Yani özetle şunu söyleyelim. Belki de Avrupalıların gelmiş geçmiş en kötü Dünya Kupası yaşanıyor olabilir şu anda Brezilya'da. çok az takım çıkacak. Afrikalıların hakikaten bir çıkışı var. Şu ana kadarki hiçbir dünya kupasında birden fazla Avrupa takımı, Afrika takımı gruplardan çıkamamıştı. Yani her sefer sadece bir Afrika takımının gruplardan çıktığını görmüştük. Bu sefer 3 takım, 3 Afrika takımı gerçekten çıkmak anlamında önemli avantaja sahip. Cezayir dün izledik. Ondan önce Nijerya ve Fildiş sahili de muhtemelen gruptan çıkabilir. Afrika ve Dediğim gibi Amerika takımları ki Kuzey Amerika'da 3 e, Kuzey Amerika takımının tabii, tabii. çıkma ihtimali var şu anda. Hani Güney Amerika Güney Amerika full çıkabilir. Bütün Güney Amerika takımlarının çıkma ihtimali var. Kuzey Amerika'dan 4 takımın 3'ü çıkabilir gruplardan. E, Meksika, Kosta Rika zaten çıktı ve Amerika'da dünkü sonuçlardan sonra bir bir beraberlik sonrası çıkacak. E, e, e, için zaten demeyelim evet. bugün kaybederse eee e, elenecekler. Ya evet, onu, e, onu söyleyip doğru, doğru doğru diyorsun. E, Hatta Brezilya bile eğlenebiliriz, yani onu da ekleyelim. Tabi tabi, yani bir Her ihtimal var açıkçası şu anda. Vaktimizi dediğin gibi, yani Avrupaların düşüşü ve biraz da Asyalıların düşüşü. Şu anda hiçbir Asya takımı gruptan çıkmazsa e, şaşırmam e, mevcut tabloda. Asya ve Avrupaların düşüşü, Afrika ve Amerikalıların çıkışı bana biraz da sistemden ziyade sanki saha içinde serbest bırakılan ya da oyuna isyan eden karakterin kazandığı bir Dünya Kafası izliyoruz gibi e, bir tema çıkartabiliyor. Aslında Brezilya'daki bir Dünya Kafası'na da bu yakışıyor aslında. Yani e, yarı, yarı aslında saatlerce dizilip e, kendisine söylenen alandan bir santim şaşmayan oyuncular yerine O mevcut oyuna ve sisteme isyan eden, dünkü Cezayir gibi takımların kazanacağı bir kupa oluyor bu. Bu anlamda da ben mutluyum açıkçası. Bu vakumdan güzel bir kupa olduğunu söyleyebiliriz. Senin peki şaşırtan takımlar kimler oldu bu turnuvada? Mesela, ben şaşırdım. Daha evet. iyi bir performans bekliyordum. Ama bir arkadaşımla da konuştuk. Sanki Dünya Kupası'na gelerek bütün görevlerini tamamlamışlar gibi Oylamadılar dedi ee, Bana hak veriyorum Bosna e, Arjantin'e karşı Hiç ezilmeden oynamıştı ama Nijerya karşısında Çok dünya e, evet. Yıldızı e, isimlere sahip olmasına rağmen bunları Kullanamadı e, Amerika Birleşik Devletleri e, Her zaman e, Benim aslında uzaktan Bakalım ne yapacaklar acaba diye baktığım Uzaktan da takip ettiğim bir takımdı e, Klinsman İyi bir etki yaratmışa benziyor Burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya e, her zaman Sempatik bir takımda benim için Kadrosunda 43 yaşındaki Halifarit Mondragon'u barındırıyor olmasıyla Birlikte bu kupada ayrıca bir Sempatiyle yak diyorum Bu takımı e, Hatta golden sonra 22 yaşındaki James Rodriguez'inde Ya da Hamet Rodriguez'inde <gülüyor> Sırtına çıkmasıyla E, ayrıca bir büyük yaşadığı sevinçle ayrıca güzel bir görüntü vermişti. E, tabii Şili'yi de eklemek lazım bunun içine. Evet. Kosta yani evet şaşırttı ama Uruguay o kadar iyi değil zaten bile evet, evet, oynayarak evet. gelmişlerdi. E, Fransa'yı da söyleyelim. Ayrıca evet, doğru, tabii Riberisiz ve Natsizsiz bunu yaptıklarını ekleyelim. Arjantin'in de Arjantin'de, evet. Arjantin'de kupayı kaldıramayacağını, final oynayamayacağını. <Gülüyor> iddialı bir şekilde burada bir kez daha söylüyorum. Evet ben de katılıyorum bu son e, görüşüne. Çünkü orta sahasında Gago ve Mascherano gibi iki adam olan bir takım kupa kazanamaz gibi geliyor. Zaten kazanmasında. Yani e, Messi orada harcanıyor diyebiliriz açıkçası. E, Fransa için de şunu söyleyeyim. Nasri ve Riberi yok ama acaba onlar olsaydı bu kadar iyi olurlar mıydı? O da benim için bir soru işareti e, bundan sonrası adına e, diyebiliriz. E, şaşırtan takım olarak da beni hakikaten Bosna şaşırttı senin gibi. Daha iyisini yapmalarını beklerdik ama e, belki de ne diyelim Saf için inadı mı diyelim e, Mislimoviç'te bu kadar ısrar etmesi orta sahada ve onun hani Pjanic'le birlikte yan yana oynarken ne kadar zorlandıkları görünürken buna rağmen bu kadar o oyuncunun üstüne durması bilmiyorum neden böyle bir kararda bulundu ama e, Bosna'nın biraz hücum attığında tıkanmasına sebep oldu benim için ve üzüldüm açıkçası. E, Portekiz açıkçası bildiğimiz gibi e, son turnuvalarda da hep bu şekildeydi yani e, eldeki malzeme çok iyi ama bir araya gelince bir yemek olmuyor takımdan e, orta sahası hakikaten e, hiçbir gelişim göstermiyor yani ne Meireleş ne Moutinho ne Veloso dün Amerika karşısında ezildiler resmen yani hiç top yapamadılar e, özellikle Amerika orta sahasında Bradley ve Beckerman e, Portekiz'in bütün trafiğini kesen adamlar oldular Amerika için de e, bu anlamda olumlu parantez açmalıyız. Son maçında Almanya'ya karşı bir beraberlik onları gruptan çıkartacak. E, Almanya maçı onlar için şöyle kritik. Klinsmann bir Alman ve Löw'le beraber çalışmışlardı e, daha öncesinde. Bakalım Almanya maçta bir güzellik yapacak mı e, takımına, e, Amerika takımına? E, bunu da hep beraber e, göreceğiz. E, sevgili Feryal süre bitti diyor. E, programı kapatmalıyız sevgili Volkan. Son bir sözüm var mı tek cümle? Hala bol gollü bir turnuva izliyoruz. Evet. 2.90 küsür e, gol ortalaması oldu. Devamını biliyorum turnuvanın evet. ilerleyen maçlarında da. <gülüyor> Biz de bu temenniyi paylaşıyoruz. E, bu haftalık bizlerden sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz. E, Twitter.com Efektif Pass'tan bize ulaşabilirsiniz. E, sevgili Volkan Rio'da ben Utku Göker Küçük burada. E, programı sizlere sunduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.